Açık Radyo Soma nöbetini dinliyorsunuz şimdi. Bugün 8. programımızı icra edeceğiz. Ben Seçit Türkkan, stüdyo konuğunda Can Atalay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, evet, devam ediyoruz davayı izlemeye. ilginç şeylere de gebe ama asıl e, Can'ın burada olmasının sebebi... ...iki yıl geçmiş olması ...bütün meselenin üzerinden... ...Soma katliamının üzerinden iki yıl geçmiş olması... ...ve bir, bir kısa iki yıllık... ...değerlendirme yapacağız biz burada bugün... ...en azından bunu planlıyoruz ki... ...sığar mı onu da bilmiyorum... ...yani kendi adımı söylersem eğer... ...şimdi... ...şuradan başlayabiliriz belki... ...46 sanıklı bir dava bu ve... E, ...6 tutuklu var... ...8 tutuklu vardı bundan... ...iki ay önce diye hatırlıyorum... ...6'ya düştü... E, Sence kaç tutuklu olmalıydı? Yani bu çok tabii bir taraftan e, şey, objektif bir soru değil bir hukukçuya sorulabilecek belki de ama kaç tutuklu olması gerek bu davanın? Hukukçular numerus clausus derler, sınırlı sayı prensibi. E, Soma dosyasındaki tutuklu sayısı açısından ben bir sınırlı sayı e, prensibi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başta Taner Yıldız, en azından e, ondan başlayarak çok sayıda kişinin 301 kişinin ee, olası kasıtla, en azından olası kasıtla e, öldürülmesi nedeniyle tutuklu olarak yargılanmaları gerekirdi. Ee, Taner Yıldız'dan sonra yine en azından e, TK'yi ve Migem işletmeleri, maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü e, yetkililerinin e, yargılanmaları gerekirdi. E, fakat bunların hiçbirisi e, bırakın tutuklu olarak yargılanmayı e, yargılanmadılar bile. E, Can Gürkan'ın babası Alp Gürkan e, katliamdan çok kısa bir süre sonra birinci dereceden sorumluluğun kendisi olduğunu, patronun kendisi olduğunu... E, ...yani onlarca basın mensubu karşısında söylemiş olmasına rağmen şu ana kadar hakkında bir soruşturma bir soruşturma sürdürüldü ama hakkında bir kovuşturma aşamasında geçilmedi. Bunu kabul edilebilir bir tarafı yok. Ötesi Danıştay kararına rağmen, durumun çok açık alınmasına rağmen... ...yani o madende işçilerin güvenliğiyle ilgili en küçük tedbirin dahi alınmamış olduğu... ...bütün dosya kapsamı ile açıkça ortaya çıkmış olmasına rağmen... ...kamu görevlileri yargılanmıyor. Birkaç tane <gülüyor> memur, mühendis... E, yargılanıyor sadece bunun kabul edilebilir bir tarafı yok ama e, yani burada bir siyaset sarı sendika ve e, sermaye üçlüsünün ortasında göz göre göre e, geliyorum e, diyen bir e, katliama e, suç ortaklığı söz konusu sarı sendika meselesi üzerinde biraz daha durmak isterim. Soma'da aslında sarı sendika bile denemeyecek, işverenle doğrudan işbirliği halinde, dolaysız değil doğrudan işbirliği halinde bir sendikacılık yaklaşımı var. Dursun Bey'den, Balık Eseri'nin Dursun Bey ilçesinden İzmir'e kadar bir işçi havzasından bahsediyoruz aslında. 20 yıl öncesine kadar tarım havzası olan bir bölgeden. Ama tarımın tasfiyesiyle birlikte bir bütün olarak işçi havzası haline dönüşen bir bölgeden bahsediyoruz Bu bölgede e, derli toplu bir toplu sözleşmeden, derli toplu bir sendikacılık faaliyetinden bahsedememek bir yana e, yargılama sırasında Can Gürkan e, olayı, olay olarak ta tarif ettiği katliamı e, sendikacıdan, sendikacının kendi cep telefonunu aramasıyla öğrendiğini söyledi. E, bugün itibariyle şöyle diyebilirim, e, bugün anılan sendikanın şube başkanı ee, işçilerin işe iade istemleriyle İnbat Maden'deki işçilerin işe iade istemleriyle açtıkları bir davada işveren tanı olarak e, duruşmaya katıldı bugün. E, yani 11 Mayıs 2016 tarihi itibariyle olan bu. E, Katliamdan önce ise işçilerin çok yoğun yakınmaları var. Baş ağrısı, mide bulantısı ocağın içerisinde sıcaklık artışına ilişkin e, meseleler e, bunlarla ilgili en ufak bir hak arama mücadelesini bırakın. ...sendikanın bunu örgütlemesini bırakın. Hı hı. Ee, bunu... E, talep eden işçilerin... E, ...ne diyelim... E, ...sessizleştirilmesi, yatıştırılması... ...faaliyetinin bir parçası olmuşlar. Dolayısıyla o sendikacıların da... E, ...bence e, yargılanması gerekirdi. Tutuklu yargılanmaları da gerekirdi. Biz, dinleyenler şunu düşünebilirler ya... E, ...her yerde tutuklu yargılamaya itiraz ediyorsunuz ama... E, ...burada neden tutuklu yargılama diyorsunuz? Doğru tutuk esas olmamalıdır. Tutuk... Türkiye'de özellikle çok yanlış uygulanan bir kurumdur. Fakat eşit olmayanlara eşitmiş gibi davranmayacağız herhalde. Eşit olmayanların, eşitsizliği yaratanların, tahammüden eşitsizliği yaratanların, eşitsizliği kurumsal hale getirerek 301 işçinin katline neden olanların en ağır yaptırımlarla, en ağır tedbirlerle ve en ağır tedbirlerle süren yargılama sonucundaki en ağır yaptırımlarla karşılaşması gerekir ee, bu asgarisidir, azamilsi de değildir. Evet. Peki e, konu gelmedi tam oraya ama yine de bir sormak istiyorum. 301 <gülüyor> işçi diyoruz ve ilk olduğu zaman mesela 2014 yılında çok fazla tartışıldı. İşte bunların hepsi tabii bir yandan bilgi kirliliğiydi. Tam ortaya çıkması, hemen ortaya çıkması belli olamayacak şeylerdi ama e, 301 işçi dâime bahsediyoruz gerçekten. İşçilerin saklandığı söyleniyor. İşte ölü sayısının saklandığı söylendi. Bu iki yıl sonra da bir şekilde tam da Belki de bu e, kamu düzeninin bu kadar düzensizliği de düzensizliğinin de olması sebebiyle bir soru işareti olarak duruyor. Sizin aldığınız bilgiler oldu mu hiç? Bunun dışında 301'in üzerine çıkabileceğini düşündüğünüz şüpheleriniz oldu mu hiç? 13 Mayıs 2014 tarihi itibariyle e, Eyniz Ocağı'nda ölen işçi sayısı, e, öldürülen işçi sayısı 301. Biz bunun ötesinde bir saptımı yapmadık. Buna ilişkin araştırmalardan somut bir sonuç elde edilemedi. Şimdi burada bir acayiplik var. Birincisi 301 bir az bir sayı değil. Evet. Bir anda ölen 300 bir işçiden bahsediyoruz. Ee, bu hiç az değil. Fakat kamuya e, devleti yönetenlere güvensizlik o boyutta ki e, daha fazlası vardır diye insanlar evet. e, bir beklenti içerisine girdiler ve e, yani bu da işin aslında geldiğimiz noktanın devlete güvensizlik bir Biraz önce buraya girmeden önce konuşurken bir devlet talebi en azından hani asgari kendi koyduğu kurallara uyan bir sermaye devleti talebinin dahi ne diyelim kitleler nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor. Yani artık o duruma gelindi. Ya biz derli toplu sonu başı belli. Hani bildiğimiz tercih etmediğimiz bir sermaye devleti mi görsek karşımızda yani, yani bu kadar yağmacılık bu kadar kapkaçlıktı acaba biraz fazla mı? durumun somut bir yönü bitti. Az da ediyorum. sermaye devletinden bahsetmiyoruz zaten. Yani tam bir sermaye devleti, ser... bari o oldu. Bari ol, <gülüyor> bari ol gibi bir durum. Ee, bir, bir yandan da acıdır tabii yani 301 yani rakamlardan konuşuluyor evet. ama yani işte 2014'ten bu yana da hayatımın bir bölümünü somada geçiriyorum ben. Eee ya yani 301 bu, bunların birisi yanarak öldü. Bu, bu kardeşlerimizin birisi yanarak öldü. 301'i boğularak öldü karbun zehirlenmesinden öldüler ve yani 301 şöyle 301 tane evlattan bahsediyoruz, 301 eşten bahsediyoruz, 301 kardeşten bahsediyoruz ve gerçekten rakamların ne kadar çaresiz olduğunu hayatımda hani bu kadar net görebileceğimi düşünmüyordum. Peki nasıl bir his sizin için? Yani bu davayı pek çok avukat izliyor. Kamuoyunun ilgisinin bir nebzası azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü evet Soma davası görülüyor. insanlar izliyor. Tahliyeler oldu. Tahliyelerin olması endişe de yarattı aslında ailelerde. Benim gördüğüm, izlediğim ve konuştuğum kadarıyla. Bir avukat olarak böyle bir davanın içinde olmak. Ne hissettiriyor sizlere? Ee, yani Sosyal Haklar Derneği'nden arkadaşlarımız, bizim arkadaşlarımız ilk gün itibariyle oradaydılar. Ama ben kişisel olarak çok uzun süre oradan uzak durmaya çalıştım. Yani bir altı yedi ay kadar e, hani kaldırılamayacak bir e, yük olduğu kanısındaydım. E, en sonunda e, daha fazla uzak durulamayacak bir hale e, geldi mesele. E, yani oradaki biraz sonra fırsat olursa konuşuruz. E, Türkiye'nin ilgisi çok hızlıca e, ne diyelim başka yerlere yöneldi. Oradaki örgütlenme deneyimleri çok hızlıca daralmaya başladı. Ailelerin örgütlenmesi ne yazık ki 2015 e, yılı başına kadar e, başlanılamadı ailelerin e, iradesinin örgütlü bir hale getirilmesi. E, sonuç olarak ben biraz aç, benim açımdan mecburiyet <gülüyor> nedeniyle e, gittim. E, ilk gün, duruşmanın başladığı ilk gün... E, ...pankart açıldığında, duruşma salonuna doğru yürünürken pankart açıldığındaki yani feryatlar herhalde... yani Kulağımdan hiç gitmeyecek. Ee, ve büyük bir matem e, yürüyüşü e, yapıldı polis barikatına kadar. Fakat polis barikatında yani duruşma salonuna e, ailelerin alınmaması e, ya da terbiye ederek alınması. E, dedik dedik aranarak e, ne diyelim onurları kırılarak alınmasına karşı ailelerin gösterdiği tepki sonrasında mesele başka bir hale dönüştü. Yani orada gerçekten e, hani hayatta yaptığım tercihlerin e, doğruluğunu gördüm. Doğruluğuna inandım ve o andan sonra ailelerle e, abartmadan söyleyeyim etme tırnak gibi olduğumuzu düşünüyorum. Duruşma açısından avukatlık meselesinin en çirkin yönlerini gördük duruşma salonunda. Hı hı. E, gerçekten e, yani e, temsil ettiğinden daha fazla e, ailelerin canını e, acıtma halini ee, ne diyelim insanlığın e, değer olarak bildiği tüm değerleri e, ne diyelim e, bir, bir bir sermaye e, e, aracı olarak e, kullanılmasını gördük. E, Ailelerinin tepkisi çok yoğundu en başından beri. Fakat artık şöyle bir hale oldu. Aileler duruşma salonundan atılmamak için e, nerede tepki göstereceklerini nerede duracaklarını ee, işte duruşma bittikten sonra tepki gösterebileceklerine duruşma bitmeden tepki göstermelerinin kendi aleyhlerine olduğunu e, bunları kendileri biliyorlar e, bütün duruşmalardan çıkışta değerlendiriyorlar her bir otobüste değerlendirme toplantısı oluyor. Kınık otobüsünde de e, som otobüsünde de ee, ...Savaştepe tarafından gelen otobüste her akşam değerlendirme toplantısı... ...her sabah tekrar kendi kararlarını alarak e, geliyorlar. E, çok zorlu, gerçekten insanın e, sabır taşı olsa çatlayacağı bir dönem... ...ama hani iyi ki e, daha fazla direnmemişim, iki ki e, gitmişim orada e, mesai harcamışım diye düşünüyorum. Evet ve e, aileler de aslında... <gülüyor> Yani bu, bu söylediğin şeye geliyor bir taraftan. İlgilerini kaybettiler ve e, direnmekten korkuyorlar gibi bir e, direnmek de demeyelim buna da. Bu, bu direnmek değil aslında yani kendi davanın peşine düşmek tam olarak. Yani zaten o da direnmeye gelir ama. E, İsmail Çolak'la konuşmuştum. Hı hı. E, e, i̇nsanların durumunu anlatmıştı işsizlik meselesi nasıl korktukları o psikolojik e, şeyden... O, o psikolojik e, baskıdan nasıl yıldıklarını. Oradaki işsizlikle ve oradaki bütün şeylerle nasıl mücadele ediyor insanlar? Senin gözlemin nedir bu konuya dair? Şöyle e, birincisi her, her durumda orada bir tür e, bir ayak e, tarımda yani e, tarımdan gelen bir asgari gelir oluyor. Dolayısıyla insanların bir ne diyelim arka geriye doğru çekilebilecekleri bir arka alanları var. E, fakat tarımdan e, sadece e, ne diyelim evdeki temel e, besinleri elde edebilir durumdalar. Yani zeytin dışında e, gelir elde edebildikleri neredeyse hiçbir şey yok. Dolayısıyla madene iniyorlar. Madeninde ölüm koşullarında dahi çalışmayı kabul ediyor herkes ve bunu istiyor. Fakat e, katliam sonrasında orada işçi örgütlenmesini kırmak için e, hükümetin ve e, işverinin e, mi diyelim? Başarı kazanan e, bir politikası oldu. E, bu politika karşısında aslında e, bir direniş hattı örülemediği kanısındayım ben. Çok başarılı başladı oradaki işçi örgütlenmesi. Evet. E, yani e, Sarı Sendikan'ın, Maden İş'in e, üyeliğinden ayrılan çok sayıda işçi Diskin Bayrağı altında toplandı ve gerçekten Orada e, uzun süre işveren de bir şey yapmaya cesaret edemedi. Hükümet de bir şey yapmaya cesaret edemedi. Sadece para dağıttı. Sadece çok yüksek oranda. E, onu da yurttaşlardan toplayarak, e, Somaya yardım kampanyalarından topladığı paralarla para dağıttı. Ve bir yatıştırma siyasetine girdi. Ama ilk bulduğu fırsatta oradaki işçi örgütlenmesini dağıttı. İşsizlikle mücadele iş talebiyle oluyor. E, üç hafta kadar önce e, Kınık hattında, şu an ismini anımsayamadığım bir köyde, Köylüler yolu kestiler. Ya buradaki madende biz çalışmak istiyoruz diye. Bizim Hı. gençlerimizi işe niye almıyorsunuz diye. Çünkü Somalılar, özellikle Çepnileri işe almadıkları, yani bir kişi mi ya da iki kişi mi ne işe girebildi? Onun dışında Çepni almıyorlar işe. Çünkü onların örgütlenme deneyimleri sol açıklıklarının daha fazla olduğuna inanıyorlar. Durum bu. Dolayısıyla. İşsizliğe karşı mücadele, e, ne diyelim, e, herkes bulunduğu yerden örgütlenmeye itiraz etmeye çalışıyor ama buna ilişkin derli toplu bir pratik ne yazık ki sergilenemedi. Yani diskin bayrağı altında e, toplanan işçiler, açıkça söyleyeyim artık, e, bir kısım yılların sendika bürokratlarının faaliyetleri sonucunda hızlıca e, koptular ve tekrar eski mecralara döndüler. Yani e, ben şunu kabul edemiyorum. Şu benim açımdan anlaşılabilir bir şey değil. İnsanlık e, insanlık tarihinde örneğini az rastlanır bir e, katliamda işçi e, ölümüyle son 301 işçi ölümüyle sonunca sonu bir katliamdan sonra toplumsal muhalefetin, solun e, o havzada tırnak tutamaması e, sadece e, karşımızdaki güçlerin, sadece e, ne diyelim sermaye güçlerinin başarısıyla izah edilemez. Bunda bizim başarısızlığımızın da önemli bir olduğunu açıklıkla saptamamız lazım. Yani koca koca laflar edeceğiz. Evet. Sürekli büyük büyük şeylerden bahsedeceğiz. Soma'da ne yaptınız hocam? İşte falan. Yani öyle oldu böyle oldu. Bunun izah edilebilir bir tarafı yok. Ama tekrar söylemek isterim. Yani orada çok yoğun bir akış oldu. Bunun tutulamamasının hesabı verilmek zorunda. Kendim ayırarak söylemiyorum. Ben de ...bunun bir parçasıyım çünkü... E, ...ne diyelim... E, ...nehrin bu tarafındayım ben... E, evet. ...nehrin bu tarafındakilerin tümünün başarısızdır ...ama birinci elden bu başarısızlığın... E, ...hesabını vermesi gereken... E, ...insanlar, arkadaşlarımız da var bence... E, ...ötesi... ...şimdi bugün açısından düşünün... ...Yırca'da... E, ...zeytinlerin kesilmesine karşı bir direniş oldu... ...ve Soma'yla dayanışma... ...tüm Türkiye çapındaki Soma'yla dayanışma nedeniyle... E, azgın bir e, ne diyelim termik santral bekçisi topluluğu karşısında oradaki köylüler başarı elde ettiler. Çok hırpalandılar fakat evet. başarı elde ettiler ve termik santral oradan gitmek durumunda kaldı. Başka bir yere taşı başka bir yerde inşa etmek e, durumundalar şu anda termik santrali. Bu da Kozluören köyüne çok yakın bir nokta. İşte e, orada bir direniş sürüyor. E, Yırca kadar duyuluyor mu mesela? Yırca'daki kadar dayanışma Gösteriliyor mu? Hayır. Mesela bu da e, bence kabul edilebilir bir şey değil. Bu da bizim e, bütün toplumsal muhalefet güçlerini tekrar tekrar değerlendirmesi gereken bir başlık. Yani Yırca'da başardığımızı örneğin Öğrende neden başarmaya Heves etmiyoruz, neden unutulsak kalbimiz kurusun denen bir acıyı bir, bir mücadele pratiği olarak neden süreğenleştiremiyoruz diye bence esaslı bir çerçevede konuşmamız gerekir. İşsizliğe karşı mücadele de böylesi başarıların, teker teker başarıların hem tekrarlanabilir hem de süreğen hale getirilebilir olması ile mümkün. Evet yani bir yandan oradaki örgütler e, Yirce'deki örgütlerin hiçbiri yok gerçekten Kozluören'de bir yandan da gördüğüm şeylerden biri e, bir küçük solun değerlendirmesini de yapıyorsak eğer mesela termik santralde döndüğünde konu bir kopuyor sanki orada çok anlaşılmıyor yani oradaki termik santral direnişi gibi gözüküyor ya şu an Kozlu Öğrendeki ve hatta beş köyü kapsayan Hı -hı. bir projeden bahsediyoruz Hı -hı. orada e, onun maden olduğunu anlamıyormuş gibi gözüküyor e, sol örgütlerde. Yani. Anladığım kadarıyla yani meselenin madene gittiği o ölüm döngüsünün devam ettiği orada kömür çıktığı sürece madenciliğe zaten insanların muhtaç edileceğini <gülüyor> e, anlamıyorlarmış gibi bir şey var. Bu çok günümüzün de yüzeysel e, bakış açısı biraz zamanın ruhu mu diye değerlendirmek lazım ama bu kadar da basit değil galiba. Ya birkaç şey bir arada konuşmak lazım bence. Birincisi Türkiye'de tarım bu şekilde devam ettiği sürece o bölgede herkes... Ve Türkiye'nin başka yerlerinde de herkes madene girmek isteyecek. E, yetişkin erkekler madende çalışmak isteyecekler. Sigortalı bir işleri olsun diye. Eve düzenli gelir götürsünler diye. Türkiye'de tarım, e, doğal varlıkların e, durumu bu şekilde devam ettiği sürece bu böyle olacak. Bir. Dolayısıyla Türkiye'de e, tarımı... E, Başlı başına yani yoksul köylülüğü mücadelesini bir ekoloji mücadelesi olarak kavrayıp bunu başlı başına bir yere yazmakta yarar var. Birincisi bu. İkincisi bu işçilerin, madene giren işçilerin haklarının başa yazılması gerekir. Yani böyle bir maden işçiliği sürdürülebilir değildir. Doğrudur. Soma katliamından sonra e, ne diyelim görece bir düzelme var. Hem ücretlerde hem içi e, koşullarda göreli bir e, şey var. Ama e, şöyle söyleyeyim Soma katliamında da zaten e, bir kişinin ölmesi zaten kimse duymazmış. 50 kişinin ölmesini de toler ederiz diye düşünmüşler. Benim samimi kanaatim budur. 301 olunca mesele içinden çıkılamaz hale gelmiş. Dolayısıyla oradaki işlerin hakları için mücadelesini e, de başa yazmak lazım. Üçüncüsü Türkiye'de Esaslı bir, benim anlayabildiğim kadarıyla esaslı bir e, karbon kaçağı cenneti olma ihtimali var. E, hem kömürün e, bu kadar önemsenmesi hem termiklerin bu kadar artmasında bu merkezi bir önemde. Bunu bir kenara yarmak lazım. Şimdi burada bir fasit daire dönüyoruz. Bunu başa yazınca zaten ilk başa dönüyoruz. Tarım topraklarının, doğal varlıkların yağmalanması ve termik santrallere ve onların ihtiyaç duyduğu e, maden e, sahalarına e, yağmalatılmasına karşı mücadele e, edilmesi gerekir. Bu hani üçlü sacayağı mı dersiniz, birbirini tamamlayan üç mücadele alanı derseniz e, ne derseniz deyin. E, şöyle söyleyeyim. Yani Kozlu e giderken e, Yırcan içerisinden geçersiniz. E, bir tepeyi çıkarsınız. Tepeyi indiğiniz anda e, abartmadan söyleyeyim bir e, atom bombası düştüğünü sanacağınız bir e, maden sahasında bulursunuz kendinizi. Bir diğer tepeyi açtığınızda Kozluören e, ne diyelim e, alanına e, girmiş olursunuz yemyeşildir. Yani gerçekten inanamayacağınız kadar yemyeşildir ve bu bir tepenin bir yamacı ile diğer yamacı arasındaki e, farktır. E, dolayısıyla e, bu felaketi ee, bu şekilde kavramak lazım. Madendeki işçinin hakkıyla e, ne diyelim e, küresel ısınmaya karşı mücadele birbirinden ayrı şeyler de birbirini tamamlayan e, şeyler e, ve e, örneğin İstanbul'daki insanların e, suya erişimleriyle e, de mesele yakından ilgilidir. Şu nedenle Türkiye'de doğal varlıkların yağmalanması ile ilgili. Tüm sınırlar geçilmiş durumda şu anda. AKP hükümetiyle doğal varlıkların yağmalanması konusunda tüm sınırlar geçildi. Emeğin yağmalanmasıyla ilgili tüm sınırlar da geçiliyor. Şu kölelik büroları istihdam bir olarak olarak tarif edilen şeyler bununla ilgili. İstanbul'daki orta halli yurttaş açısından mesela açıkta dinleyicilerin öyle olduğu tasavvurları bunun önemi ne? Eğer bununla kendi kaderini ortak görmezse İstanbul'da ...İstanbul çevresindeki... ...örneğin doğal su kaynaklarının... ...artık sınıra gelen yağmasını e, nasıl engel olabileceğine ilişkin bir fikri olmaz. Bu sadece İstanbul'da başlayıp İstanbul'da biten bir mücadeleyle e, yapılabilecek bir mesele değil. Yani bu bütünlükle e, enerji politikasının e, doğal varlıklara zarar vermesi arasındaki bağlantıyı, doğal varlıklara zarar verilmesiyle işçinin hakları arasındaki bağlantıyı, işçinin hakları ile enerji politikası arasındaki bağlantıyı kurarak ve bu bütünsellikte bir mücadele attı. ...inşa ederek içinden çıkabileceğimiz... ...çıkabiliriz demiyorum... ...çıkabileceğimizi umuyorum... ...bir meseleyle karşı karşıyayız bence... ...evet tam da bir denemekten bahsediyoruz aslında... ...içinde olmaktan bahsediyoruz meselen ee, ...peki Kozluören ne dair... Ee, ...hem son dönemde zaten gündemde... E, ...hem de... ...Kozluören Köyü de zaten... E, ...madende... ...pek çok insan öldü o köyden de... ...nasıl devam ediyor sence dini... ...senin gördüğün şey nedir orada... Ya, sınırlı sayıda insanın e, ısrarlı bir çabası var e, yani e, köyün bir bölümü gerçekten korkuyor e, fakat e, orada İsmail abi gibi e, insanların e, İsmail abi de oğlunu kaybetti 301 e, kardeşimizden birisi de Uğur'dur. Ee, onların e, içinde bulunduğu bir e, topluluk. Ağırlık olarak da yaşlılar genelde e, ne diyelim e, elektrikli testlerin karşısına geçiyorlar. Gençler e, biraz arkada tutuyorlar. E, İstanbul'dan, Ankara'dan ses yükselmezse orada iş zor. Dün çok büyük bir kesim yapıldı Kozluören'de. E, yani orada şöyle oluyor işte oradaki e, köylülerimiz elektrik testlerinin karşısına, kepçelerin karşısına geçince duruyorlar. Ertesi sabah tekrar başlıyor. Bizim bizimkiler yetişene kadar bir yarım saat, 40 dakika ortalığın canını okuyorlar. durum budur bu mesele bununla ilgili. Evet. Ee, bir bir soru daha belki ee... Bu komisyon, ya bir komisyon kurulmuştu hemen arkasından Soma'nın, Soma, Soma faciasının, Soma katliamının hemen arkasından kurulan meclis araştırma komisyonu, maden kazalarını araştırma <gülüyor> komisyonu. Ee, geçtiğimiz programlardan birinde toplamda çıkarmıştım ne kadar çalıştıklarını, 79 saat 10 dakika çalışmışlar bu komisyonda ee, milletvekilleri ve genel kurula gelmedi bile bu. Bunu nasıl değerlendirirsin? Yani hani bir taraftan çok umudumuzun olmadığı bir kanattan bahsediyoruz burada elbette. Ama e, bu, bunu nasıl değerlendireceğiz? Yani kend, gene kusuru kendimizde bulalım bence. Çünkü e, böylesi bir olaydan sonra 78 saat 10 dakikalık bir çalışmayla yetinebilecek... Ee, ve bunun üzerine e, gök kubbenin başına yıkılmayacağına emin e, bir e, milletvekili grubumuz var demek ki. Yani bir milletvekili topluluğu var. E, burada kusuru kendimizde e, bulalım. Böyle bir özgüvene sahip olmalarının e, kusuru bizdedir. Genel da dahi gelmemesi. E, hatırlayın Özgür Özel'in verdiği soru önergesinde... Durum çok açık, baara baara gelen bir e, facia olduğu, e, çok açık yani ortadayken e, bunu dahi gündem etmeyen... ...ve sonrasında da buna ilişkin hiçbir şey e, demeyen, hatta en yüksek perdeden fıtrattır madencilikte bunlar olur diyebilen bir siyasi irade var. Biraz önce söylemeye çalıştığım bütün e, başlıkların e, devlet katında e, siyaseten e, ifadesini güçlendirmekte yarar var. Emeğiyle geçinen insanların hakları siyasette bir ayrıntı olmamalıdır. E, ...siyasetin en yüksek e, mertebesinde kendisine e, kürsü yaratmalıdır. E, bu da bence en önemli vazifelerden bir tanesi. Bu iki yıl açısından şöyle bir, bir, bir genel değerlendirme yapmakta yarar var bence. Birincisi orada e, bir takım önce işçilerin çabaları örgütlenme pratikleri dışında... ...neredeyse e, toplumsal muhafet güçleri açısından hiçbir işçi örgütlenmesi kalmamış durumda. Bunu kabul edilebilir bir tarafı yok. Kendimizin eksikliğini buna ilişkin olarak saptamak durumundayız bence. Soma'yı terk etmek durumunda kalan sarı sendika yetkilileri bırakın Soma'ya dönmeyi e, sendikanın genel merkezinde yönetici oldular. Geldiğimiz durumu bu açıklıkla e, konuşmakta yarar var. Yırca'da püskürttüğümüz termik santral biraz öteye e, yani birkaç kilometre öteye gün orta yerine tekrar kurulmaya çalışılıyor. Burada e, bir direniş başlama eğilimi var. Bu direniş başlama eğilimiyle ilgili büyük kentlerden dayanışma ne yazık ki e, yeteri kadar gösterilemiyor vesaire vesaire. 301 işçiyi unutursak e, kalbimiz kurusun dedikten sadece iki yıl sonra... E, Memleketin hali tabii. E, nedeniyle tabi ama e, esaslı bir e, ne diyelim e, e, muhasebe yapmamız gereken bir tarihsel andayız diye düşünüyorum. E, şimdi şunu söylemek isterim e, Soma'daki aileler e, örgütlenen aileler Ankara katliamından şans eseri kurtuldular. E, Ankara katliamına gitti arkadaşlarımız orada şehit madenci aileleri ve sosyal haklar derneği pankartıyla e, barış talibiyle düzenlenen bir mitinge katılacaklardı. Fakat e, Allah'ın bir hikmeti diyelim, yaşlı oldukları için, e, tuvalete gitmek için, tuvalet sırasında garın içerisinde beklerken patlama olduğu için kurtuldular. E, ve e, ondan sonra yargılamaların kapısındaki basın açıklamalarında sürekli buna işaret ettiler. Dolayısıyla Ankara katliamını e, dahi sahiplenen bir, e, ne diyelim, ...muhafazakar ağırlıklı olarak muhafazakar aile topluluğundan bahsediyoruz. Bunun hakkını vermek bir yandan da bu açıdan önemlidir. 2 yıl sonra eğer biz tırnak tutamadık zaten memleketin de böyle evet. deyip bu işlerden vazgeçmeyeceksek... ...neyi nasıl yaptığımızı neyi eksik yaptığımızı açık bir yüreklilikle saptımakta yarar var. Umutsuz bir hikaye anlatmıyorum... ...umudu nasıl örgütleyeceğimize ilişkin e, somut bir tartışma, bir e, bu tartışma sonucunda yol bulma ihtiyacına işaret etmeye çalışıyorum. Bu nedenle e, ikinci yılında e, Soma katliamı ile ilgili bir basın açıklamasıyla yetinlemeyeceği kanısındayım. Bu nedenle tüm dinleyenleri 14 Mayıs 2016 tarihinde saat 13'te Soma'da TKI müessese önüne bekleriz. Evet, bir büyük miting var. Tam da oraya geldi laf zaten. Ee, buradan gidebilecek otobüsler var mı? Onun çağrısını yapalım. En son e, ayarlanmaya çalışılıyordu. Birkaç otobüs ayarladık. Birkaç evet. otobüs ayarladık. Ama gelen olursa kimseyi otobüse evet. e, bindirmeme gibi bir şey olmaz. Her durumda otobüs buluruz. Evet, zaten gitmek istersek yollarda orada gerçekten. Ee, peki... Sekiz kişi kaldı tutuklu, altı, a, altı. pardon altı hı hı. kişi kaldı, iki kişi tahliye edildi. Nasıl devam eder bu dava? Son soru olsun. Bu. Ya ben şöyle söyleyeyim, e, duruşma salonu içerisindeki yargılama açısından e, ben gayet umut varım. Bence e, kamu görevlileriyle ilgili meseleler yani meselenin bütünselliğini tartışabileceğimiz e, cezai sorumluluğunun aslında en yukarıdan başladığını tartışabileceğimiz bir ortam olmaması dışında bence iddianame sınırları içerisinde derli toplu bir yargılama sürüyor. Ben olası kasıttan ceza alacakları e, kanısındayım. E, yani bir numaralı sanıktan e, aşağıya doğru olası kasıt ceza alınacağı kanısındayım. Aş, yani şu ana kadar alt düzeylerde çalışan mühendisler ve teknikerler ne yazık ki kendi çıkarlarını hala patronlarının çıkarlarıyla ortak gördüler ve olanı biteni açıklığıyla anlatmadılar. Önümüzdeki dönemde bunun olup olmayacağı kritiktir. Buna yoğunlaşmak gerekir. Mevcut mahkeme heyetinin için e, ...bütün kamuoyunun dikkatinin orada olması gerekir. Başından sonuna kadar çünkü bu yargılamayı sürdüren bu mahkeme heyeti... E, ...dosya artık evet. e, karara çıkma aşamasına gelmek üzere bu yıl içerisinde karara çıkabileceği kanısındayız. E, dolayısıyla bu mahkeme heyetini ve iddia makamını sürdüren e, savcının değiştirilip değiştirilmeyeceğini dikkat etmek... ...değiştirilmemesi gerektiği yönünde tüm kamuoyunun e, dikkatli olması e, gerekir diye düşünüyorum. Böyle bir şüpheniz var mı peki? Yani böyle bir intibar ya da olmamasını umuyoruz. Olmamasını umuyoruz. Olmamasından korkuyoruz açıkçası. Hı hı. E, çünkü e, ya şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde Ermenek'teki bir numaralı hı. kişi, patron, e, heyette değişiklik yapılarak tahliye edildi. E, yani e, Somada biraz daha tepki yoğun, top, toplumun ilgisi biraz daha fazla diye e, bunu öteli olabilirler ama memlekette neler olmuyor bunun olmamasının garantisi. E, Kamuoyunun ilgisi, kamuoyunun ilgisinin örgütlü ifadesi olabilir ancak. Evet, er Ermenek'te iki ay sonra olmuştu diye hatırlıyorum Somadan ya da Kasım ayıydı 2014'te. ayı yanlış söylerim ama çok kısa bir süre sonra oldu. Evet, çok çok, çok kısa, kısa bir süre sonra oldu. O yüzden bir taraftan da aslında davanın iz düşümü gibi gözüküyor. Tabi tabi tabi. Aynı yani mesele... ceza yargılamasındaki tartışmalar açısından Ermenek e, Somanın bir e, çok benzeridir, e, çok benzeridir ve yani tekrar söyleyeyim heyet. ...de birisi izne çıkıyor... ...yeni bir atıyorlar... ...bir muhalif... ...iki tahliye... ...oyuyla patron tahliye edildi... ...yani akıl almaz bir şey... Evet... E, ...heyetin değiştirilmesi önemli bir konu... ...ona değinmek e, önemliydi... E, ...bir sonraki duruşma 14 Haziran'da... ...14 Haziran'da başlar... ...ne kadar süreceğini kestiremiyoruz... ...genelde iki hafta sürüyor ama... ...bilirk raporu bekleniyor dosyada... Hı -hı. ...tabii şuna da dikkat etmek lazım... ...bilirk... E, e, çok yüksek paralardan bahsediyoruz. Çok yüksek paralarla e, haricen düzenlenebilecek bilirkiş raporlarından korkuyoruz. Bunu bir kenara not alın lütfen. E, haricen çok meşhur e, insanların düzenleyebileceği evet. raporlardan korkuyoruz. Mevcut e, bilirkiş heyetine etki edilmesinden korkuyoruz. Ama bütün bu korkular ve e, kaygılar eşliğinde bu dosyayı takip etmek istiyoruz. Ama bir şey daha söyleyeyim. Sürekli söylüyorum aslında ama. Bu dosya kapsamındaki herkes gönlümüzden geçen olması gerektiği cezalar alsa bile soma katnamıyla ilgili yargılama eksiktir. Evet. Siyasiler yoktur. Kamu görevlilerinin ...en önemlileri yoktur, sarı sendika yoktur. Evet, e, bakanlığın... ...iç çalışma bakanlığı mıydı? Tam hatırlamıyorum... ...ben Hı. ama belki sen düzeltirsin beni... E, ...iddianame hazırlamadığını... ...biliyoruz değil mi? Kamu görevlilerinin... Soruşturma, izni vermedi. Soruşturma, soruşturma izni, izni vermedi. soruşturma izni vermedi. Evet, ama şöyle, danıştay soruşturma izni... E, ...verilmesi kararını... E, ...iptal etti... ...ondan sonra Hı. yine vermedi. Evet. Ve yani Aslında böyle bir... suç işliyor mu? Bence suç işliyor, bence suç işliyor... Aa, ama bana e, bu suçu soruşturacak savcı gösterin. <gülüyor> Sessizlik. Evet 14 Haziran'da diğer duruşma. Can Atalay stüdyo konuğumuzdu. Ee, yine 14'ünde ayın 14 Mayıs'ta da e, Soma'da dediğimiz gibi büyük bir miting olması planlanıyor. Ee, en azından izleyip göreceğiz diye diyelim biz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün değerlendirmelerin için.